Halkından kibirlenen eşraf grubu, bak şuayip dediler. Yeminle söylüyoruz, ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da ülkemizden süreriz. Şuayip şöyle cevap verdi: Peki istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra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 asasını yere bırakıverdi. verdi. Bir dene görsün. O koskoca bir ejderha kesilmiş. Elini sıyırıp çıkardı. Bir dene görsün. Bakan kimseler için parlak mı parlak, ışık saçan bir elhanine gelmiş. Firavun'un ileri gelen yetkilileri anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz dediler. Firavun bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde. Görüşünüz nedir bu konuda?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 İyiliği olduğu gibi, kötülüğü de yaratmak, ancak Allah'ın kudreti iledir. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için, sen hangi mucizeyi getirirsen getir, imkânı yok, sana inanacak değiliz. Biz de kudretimizin ayrı ayrı delilleri olarak, onların üzerine tuğfan gönderdik. Çekirgeler gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik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 yeminlerinden döndüler. Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk. Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına, yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrailoğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat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 Tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler. Ayetlerimizi yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali net çirkin bir ibret levhasıdır. Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir.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 O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. Yarattıklarımız içinde daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Ayetlerimizi yalan sayanları farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helâke yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veririm.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 Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlük kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürdü. O da hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de remleri olan Allah'a yönelip eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen.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 Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa, bir an bile göz açtırmayın. Zira benim Mevlam, o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur. Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise, sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz. Siz o müşrikleri veya putları,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 Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.